Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Evet başlıyoruz. Merhaba Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu programda konumuz İstanbul'un kayıp köprüleri. Konuğumuz bu konuda uzun yıllardır çalışan, geziler düzenleyen, makaleler hazırlayan sanat tarihçi Hayri Fehmi Yılmaz. Hayri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen biz her hafta olduğu gibi kansure kısa bir giriş yapıp sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Şimdi İstanbul kentinin en meşhur yerleri arasında köprüleri de var. Ama köprüler denildiğinde aklımıza ya Haliç ya da İstanbul Boğazı'nın üzerindeki köprüler gelir. Oysa Kentin içinde tarihten günümüze miras kalan başka önemli köprüler de var. Üstelik bunların dördü günümüze ulaşmış. Hangi köprülerden bahsediyoruz derseniz... ...İstanbul'un surlar içinde kalan çekirdek kısmı... ...yani günümüzde Fatih ilçesini oluşturan bölgeden bahsediyoruz. Burası malum eski İstanbul'un yerleşim alanı... ...ve surlarla, duvarlarla çevrili bir yerde. Haliç ve Marmara kıyılarında surlar deniz kıyısında yapılmış... Karı tarafında ise kenti geri kalanından ayıran derin bir hendek yer alıyormuş. Bu hendekin varlığı kenti korumak için önemli. Bu hendeklerin üzerinde şehre girebilmek için köprüler yapılmış. İşte İstanbul'un kayıp köprüleri olarak konu edindiğimiz köprüler bu. Yani hendeklerin üzerine yapılmış olanlar. Peki bu hendek köprüler nerede? Bunları da kansutan dinleyelim. Teşekkür ederim Cem. E, detaylarını konuğumuz Hayri Fehmi Yılmaz'dan alacağız ama e, sohbetimize giriş olması için birkaç küçük bilgiyi de ben vereyim e, İstanbul'da Kara Surlarının önüne açılan adeta e, birer tersine duvar gibi koruyucu özellik taşıyan bu söz konusu hendek yaklaşık 20 metre genişliğinde ve 10,5 metre e, derinliğinde olarak belirtiliyor e, Tekfur Sarayı civarından yani Edirne Kapı'dan başlayıp 7 kuleye kadar devam eden bir bölgeyi kapsıyor. Ee, Tabi bir yandan kentin dışarıya bağlanan noktalarını e, yollarını da kesen bir hendek bu. E, o yüzden her bir kapının karşısına bir geçit, bir köprü inşa etmek gerekmiş. E, günümüzde hem bu hendekler hem de üzerine yapılan köprüler e, pek fazla bilinmiyor artık. E, bu köprülerin en eski ve en güzel örneğini Edirne kapıda e, görüyoruz ama başkaları da var. Şimdi e, diğer köprülere hiç geçmeden sözü konuğumuz Hayri Fehmi Yılmaz'a bırakmak istiyorum. <gülüyor> E şöyle başlayalım e, Hayri Bey, e, önce bir hendekleri isterseniz bize biraz tarif edin. Hendekler nasıl bir ihtiyaç için ve e, ne zaman açılmış oradan e, söze başlayalım. Yani aslında modern insan için tabii çok uzak hikayeler bunlar ama e, bütün yerleşim tarihimiz boyunca yakın zamana kadar belki 19. yüzyıla kadar Yerleşim alanlarını düşman saldırılarından koruyabilmek için onların etraflarına derin çukurlar açmak e, savunmanın en önemli prensiplerinden biriydi. Yani duvar örülüyordu. Duvar örmekle birlikte bir de önünde derince bir çukur kazılırsa karşıdan saldıracak kişileri hani biraz evvel siz de söylediniz negatif bir duvar gibi aşağı doğru inen bir duvar gibi engelleyeceğini düşünüyorlardı. Bu küçük yerleşimler için de geçerlidir. Kocaman kentler içinde. İstanbul'da bu konuda bayağı etkileyici, muhteşem bir hendeğe sahip. İstanbul surları zaten hendeklerle birlikte bir bütün olarak düşünmek lazım. 70 ile 90 metre arasında değişen bir savunma hattı oluşturuluyor İstanbul surlarında. Bu aşılması neredeyse imkansız bir sistem karşımıza çıkarıyor. Önde böyle sizin ölçülerinizi verdiğimiz kocaman bir hendek. Ondan sonra bir ön sur sonra bir arka sur. Bu surlar farklı yükseklikte onların üzerinde kuleler var. Onlar da farklı yüksekliklerde ön sur ve arka surun kuleleri. Dolayısıyla şehre saldıran gruplara karşı bir orduya karşı her aşamadan şehri savunanlar karşılık verebiliyorlardı. Bir sürü farklı koddan. Hendek de en önemli unsurdu. Bu aşılamaz bir geçit gibi düşünün şehre saldıran herkes her kuşatmada İstanbul'da bu eski çağ tarihinin ilginç ve orta çağ tarihinin olaylarıdır. Her kuşatmacı ki tarihin en büyük orduları hep geldi bu kentin önüne hepsi hendeyi doldurmaya çalıştılar. Öncelikle aşılması gereken engel bu ve ne buldularsın? Ama ne buldularsa onunla doldurmaya çalışıyorlardı. Bazen hayatını kaybeden arkadaşlarını, bazen tecihizatlarını, eşyalarını atıp her şeyle doldurmaya çalışıyorlardı ki karşıya geçebilsinler. Savaş ancak o zaman yüz yüze gerçekleşebiliyor. Ama tabii bu müthiş bir açıklık. Aşılması zor. Ama tartışmalar da vardır bu arada. Hendekler Avrupa'da özellikle daha küçük şatoların, bazen kalelerin hendekleri... Suyla doldurulur. Büyük bir ordu değil ama daha sıradan bir saldırganı bu durdurur. Hani geçmek zordur. Ama büyük bir ordu gelirse yapamayacağı şey yoktur o or büyük orduların. Avrupa'da böylesi büyük ordular söz konusu olmadığı için o sulu hendekler işe yaramıştır. Ama e, İstanbul surları tartışmalı. Hendekte su var mıydı yok muydu? Su da olsa Köprü hikayemiz tam yerini bulacak, ama aslında bu köprüler galiba kuru bir hendeğin üzerindeydi. Çok büyük bir çukurun üzerinden geçiyorlardı. Çünkü peki, içine. E, peki ne zaman kaybolmaya başlıyor İstanbul surlarının önündeki he, e, hendeklerin e, kaybolmaya başlaması e, ne döneme rastlıyor? Aslında e, Osmanlılar surlarla birlikte hendekleri de. Mümkün olduğu kadar korumuşlar ve hendeği doldurmamışlar ona çok dikkat edilmiş ve kentin önünde bu derin hendek 19. yüzyıla kadar durmuş eski fotoğraflardan görebiliyoruz. Evet. Ama tabii zamanla dolan toprak büyüyen ağaçlar işte devrilen bu. bunlar çok temizlenmemiş anladığımız kadarıyla fakat eski fotoğraflarda hendek hala belirgin şekilde görülür 19. yüzyılın sonlarına kadar. Bu olarak kullanılan yerler bu hendek alanları içinde mi? Yani hendekin içini de yedi kulede mesela hendekin içini de kullanırlarmış. Ama birçok yerde hendek dışlarına da yedi kule e, ne diyelim silivri kapı arası, mevlevi hane kapı arasında hendeklerde de ekim dikim var. Ama surların arasında kalan alanlarda da surun hemen arkasında ve önündeki boş alanlarda da e, bostanlar var idi. Ama e, Tabi düşünün burası aynı zamanda herhalde Bizans devrinde de bostanların olduğu bir yer ama kuşatma başladığı zaman da dünyanın en çetin savaş alanlarından Var. biri. Peki köprülerden bahsetmeye başlayalım. Bu köprüler evet. ne zaman kimler tarafından yapılmış? Yani evet. hendeklerle birlikte mi tasarlanıyorlar acaba? Ne tür bir ne mimari özellik biz? gösteriyorlar? Şimdi savunma çok mükemmel biz İstanbul surlarında. Muhteşem bir hendek derin. İki kat sur, bunlar gayet kalın duvarlar, kulelerle desteklenmiş. Ama tabii düşmanı içeri sokmadığı gibi şehir halkının da içeri giriş çıkışlarına engel oluyordu. Bir sürü kapı açılmış bunların üzerinde. Bunlar anıtsal kapılar, törenle şehre girip çıktıkları kapılar. Hiç şüphesiz hendeğin üstüne denk gelen yerde bir köprü yapmak gerekiyor. Başka türlü şeyi içeri alamıyorsunuz, gelen alayı, grubu. İstediğinizi de içeri sokmak zor. Bunlar da öyle bir sistem hazırlamak gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla köprüler herhalde bu şeyle yaşıt. Surlarla yaşıt olarak tasarlanmış ama kent bir saldırıya uğradığında en büyük sıkıntı ki bazen 40-50 yıl boyunca kuşatma görmeden yaşayabiliyordu İstanbullular. Belki bir iki kuşak hiç kuşatma görmüyordu. O sırada sağlam taş köprüler inşa ediliyordu ve bunlardan şehre girilip çıkılıyor idi. Tabii bir saldırı anında e, ki bu büyük bir ordudur İranlılar, Araplar doğudan sefere başladıklarında İstanbul'da bundan kısa sürede haberdar oluyordu ve hemen e, Hendek üzerindeki köprüler ilk kurtulması gereken şeyler onlardan kurtuluyorlardı. Yani kuşatma sanatı. halinde bu köprüleri yıkıyorlardı. Öyle mi? Tabii. Bizzat şehrin içindekiler yıkıyorlardı. Yani Ki, bu e, filmlerde gördüğümüz gibi böyle gıcır gıcır gıcır gıcır böyle zincirlerle inen böyle asma köprüler falan yoktu yani. Bayağı böyle kemerli güzel bayağı köprüler yapmışlar. E, gayet zamanı. gayet öyle görünüyor. Mesela Edirne Kapı'daki köprümüz bu anlamda sanki Bizans köprülerinin güzel bir örneği. Bunun ayakları mesela eskidir. Ama muhtemelen kemerler e, yenilenmiş. Kemerlerin de en az üç gözü e, şeydir yenilenmiş ama bir tanesi e, sorunludur. Orada görüyoruz daha eski bir kemerin izini. Dolayısıyla bunun ilk kısmının Bizans devrinde olduğu muhakkak. Ahşap köprü de ama o kadar muhteşem kapılar ki bunlar. Yani altın kapıyı düşünün muhteşem bir kapı inşa ediyorsunuz. Üçlü dev bir zatar takı. Ona ahşap bir kapıdan ulaşılmaz herhalde. <gülüyor> Muhakkak bir, ahşap bir köprüden filan olmaz. E, o herhalde bir şey. Hayır, Bey, Haş, o, şey o, o zaman dinleyicilerimizin köprü. hemen aklına gelen şeyi sorayım. Yani bu e, son kuşatma sırasında bu köprüleri Bizanslar yıktı o zaman. Sonra bir bülk. şehri ele geçiren Osmanlı tekrar yaptı. Doğru mu öyle Hiç mi? Lazım. Evet evet. Hı -hı. Yani Bizans köprülerinin ayaklarının üzerine Osmanlı kemerlerini oturttu. Hı -hı. Ve bunlar yeniden Hemen inşa edildiler Osmanlı başkenti kolaydı tabii hiç kuşatılmadı bir kuşatma tehlikesi de yaşamadı fakat kentin güvenliğini sağlayabilmek için yakın çağ tarihi boyunca da Osmanlılar bu duvarları müthiş korudular yani Bizans duvarı deriz bunları ama dikkatle incelendiğinde aslında duvarların mühim bir kısmının Osmanlı devrinde yenilendiğini de görürüz bu duvarları ayakta tutmak için bütün Osmanlı padişahları çaba sarf etti. Genç bir arkadaşımız güzel bir yüksek lisans tezi hazırladı. Osmanlı döneminde İstanbul surlarının onarımıyla ilgili. İnanılmaz sayıda mimar ismi ve inanılmaz sayıda onarım buldu. Bu çok etkileyicidir bence. Köprülerde bu değişik dönemlerde yenilendi ama gördüğümüz kadarıyla hepsi klasik devir köprüleridir. Evet, evet. kapı da var. Muhteşem kemerli bir köprü. Silivrikapı da var. Belgrad Kapı'da var ve Yedikule Kapı'da var. Dört tanesini bugün hala görüyoruz. Altın Kapı'nın önündekinin de izleri duruyor. Ona maalesef kaybetmişiz. O Bizans devrinde kaybolmuş. Osmanlılar da bu kapıyı kullanmadıkları için önüne bir şey yapmamışlar. Köprü yapmayı denememişler. Ama bunlar taş köprüler. Hendek içerisine oturan ayakları var. Ama zamanla toprakla dolmuşlar. En ilginci Kapıları yerleştirirken Bizans geleneklerinin e, kapının önündeki köprüyü de ona göre şekillendirdiğini görüyoruz. Tunçan'dan beri hani böyle kapıya bir koçbaşıyla falan saldırılara karşı koruyabilmek için köprüyü tam kapının karşısına koymamışlar. Hemen sağına ya da soluna biraz şaşırtmalı yerleştirmişler. Yani kente girmek istiyorsanız önce köprünün üstünden yürüyorsunuz hafifçe sola dönüyorsunuz yüzünüzü döndüğünüzde tekrar. Kapı karşınızda yani dümdüz koşarak ilerleyebileceğiniz bir köprü olmuyor. Bir duvar zaman. çıkar karşınıza o zaman. Evet düz duvara yapışırsınız koşarsanız. Bu çok enteresan. O yüzden köprülerin Bizans devrinde tasarlandığını Osmanlı devrinde aynı gelenekle ve uslupla yenilendiğini anlıyoruz. Şehrin her yeri gibi yarı Bizans yarı Osmanlı bu köprülerde anladığımız kadarıyla. Peki. Sizin biraz önce saydınız Edirne Kapı, Silivri Kapı, Belgrad Kapı, Yedikule Kapı Yedi kule ve kule olmayan e, kule Kapı ve Altın Kapı. Altın e, bunların Bunların önüne yapılmasının özel bir nedeni var mı? Yani kenti e, ana kapıları <gülüyor> tabi. Yani en ihtişamlı kapılar bunlar. E, o yüzden onların önünde var. Herhalde Top Kapının ve şeyinde. E, e, ne diyelim Sulu Kule Kapı'nın filan da önünde olmalıydı. Mevlevi Hane Kapı'da da olmalıydı evet, ama onlar hani bazılarını tercih etmemenin özel bir anlamı var mı acaba? diye? Yani Osmanlı Devri'nde bunlarda galiba hendek dolduruldu ve varsa bile o köprü bugün hendeğin altında. Orada hendeği görmüyoruz. Mesela Topkapı'nın hendeği mevcut değil. Mevlevi Hane Kapı'da da o alan dolu yine hendeği görmüyoruz. Kapının iki yanında hendek var ama Eski fotoğraflarda bile görünmüyor. Kapıları kullanıyorlar fakat şeyler yok. Ne diyelim bunlarda köprüler yok. Hendeyi doldurarak oraya geçmeyi tercih ediyorlar. Osmanlılarına... Bey, <gülüyor> buyurun, buyurun özür dilerim. Yok yok yani Osmanlıların da bu Bizans'tan kalan köprü geleneğini yaşattığını düşünüyorum. Mesela Mevlevi Kapı'yı Bizans devrinde kapamışlardı. Osmanlılar onu açtılar. Ve yeni açtıkları için de o kapıya yeni kapı dediler. Karasur'larında da bir yeni kapımız var. Dolayısıyla da bu yeni kapının önünde bir köprü yok anladığımız kadarıyla. Bu da belki bir şeylere işaret ediyor olabilir. Peki bugünkü durumları nedir? Birazcık da ondan bahseder misiniz? Yani onlar için bir çalışma yapılıyor mu? Bu köprülerle ilgili bugün için... E son durum nedir? Aslında e, tabii üzücü olan artık İstanbul deyince bu köprülerin içini hayal etmemiz gerekiyordu. Bu köprüler İstanbul'u e, Trakya Yarımadası'na bağlayan köprülerdi. İstanbul'la Taşra'yı birbirine bağlayan köprülerdi. Ama şimdi İstanbul'un sınırları il sınırlarına kadar taştığı için hatta ili bile aştığı için artık pek anlam yükleyemiyoruz. Ama eskiden Sur Kapısı'nın eşiği kentin ne diyelim kapısıydı. Başlangıcıydı ve e, şehre içindeyseniz, şehirde dışındaysanız, haricindeydiniz. E, bu köprüler o açıdan çok enteresandı. Yani e, Osmanlılar için anlamlı ama 1894'ten sonra ne kapıların anlamı kaldı. Depremle birlikte surlar zarar gördü. Bir daha toparlanması mümkün olmadı. Kapıların Cumhuriyet'in ilk yıllarında hatta 50'li yıllara kadar kısmen kullanıldığını görüyoruz ama ondan sonra e, açılıp kapanmıyorlardı artık 1894'te tamamen açık kalmışlardı. Dolayısıyla etraflarındaki yapılar da hızla yok oldu ve köprülerde önemlerini kaybetti. Mesela Edirne kapıda hendek kısmen doldurulduğu için e, köprü bir taraftan hendekten görülüyor. Diğer tarafta hendek dolduğu için orada şey var. Tamamen bir toprak dolgu var. Dışarıdan baktığınızda bu köprü 3-4 tane yan yana tonozla görülüyor. Yani bir tarafı tamamen doldurulmuş oh. bir köprü. Üstünden yürüyenler bile fark etmiyor. Ancak yanına geçerseniz görüyorsunuz. Silivri kapıdaki çöplük haline gelmiş maalesef. Ee, onun da iki tarafı ana yol yapıldığı için tamamen toprağa gömülmüş durumda. Belgrad kapı büyük ölçüde gömülü. Yedikule kapının da yine bir taraftan Hendek tarafından Edirne kapıdaki gibi görülmesi mümkün. İşte bunları yeniden ele almak gerekiyor. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ee, uzunca bir süredir surlarla ilgili projeler hazırlıyor. Onu hatırlamak lazım. Baya büyük projeler yapıldı. Ee, ve bunlarla birlikte bu köprülerde hiç ütesiz ele alınıyor. Ama bizim bir garip durumumuz da var. Sur hatta o kadar geniş ki dedim ya 70 ve 90 metre gibi. Surların galiba ana sur Fatih Belediyesi'nin sınırları içinde kalıyor ama Hendek ve Ön sur Zeytinburnu Belediyesi'nin. Hendekeli evet. Zeytinburnu'nun sanırım. Dolayısıyla köprüler Zeytinburnu Belediyesi'nde olabilir. Yani bizim bu sınır mevzusunu da değiştirmemiz gerekiyor. Mesela koruma kurulları da, kültür varlıklarını koruma kurulları bu ilçelere göre paylaşmış ilk sınırları. Dolayısıyla da mesela Altınkapı'da hazırlanan bir projede çalışmış idim. O projeyi iki ayrı kurula sunmamız gerekti. Büyük Altınkapı'yı bir kurula sunduk. Küçük Altın kapıyı ve öndeki hendiyi ayrı bir kurula sunduk. Yani o da çok ilginç bir şey. Yani mülkiyet de ayrı bir sıkıntı. dolayısıyla da köprüler biraz sıkıntılı ama Büyükşehir Belediyesi'nin güzel projeleri var. Öyle zannediyorum. Edirne Kapı başladı. köprü hendekler de surlarla birlikte yakında Köprüleriyle beraber sanırım bir şey konusu haline gelecek. Umuyoruz İstanbul'da. onları da el atarlar ortaya çıkartırlar. Gerçekten İstanbul'un görüntüsüne önemli bir katkı olacak. Tarihi İstanbul görüntüsüne. Peki şimdi Hı -hı. biz bu köprülerden konuşacağız diye araştırırken bir şey dikkatimizi çekti. Biraz vaktimiz var. Başka köprülere de değinebileceğimizi Hı -hı. düşünüyoruz. Bizans'tan kalan bu köprüler dışında İstanbul'un Osmanlı döneminden de kalma önemli başka köprüleri var. Bunlardan bir tanesini işaret etmek istiyorum. Bazıları da dikkatini çekmiştir bazılarımızın. Mimar Sinan'ın Harami Dere üzerinde şimdi E5 yolunun bir kavşağında hapis durumda olan Yakup Ağa Köprüsü mesela. Tabii yine Mimar Sinan yapısı büyük çekmece ve Silivri Köprüleri var. Bunların mimari olarak çok önemli eserler olduğu muhakkak ama birazcık da kaderle terk edilmiş gibiler. Yani e, sanki İstanbullu kentin tarihindeki bu önemli yapıların pek de farkında değil. E, hakkını teslim etmiyor gibi. Siz ne dersiniz? Ben de çok üzülüyorum. Aslında e, Faruk Bekin Hoca ile birlikte güzel bir kitap hazırlamıştık. Türkiye'nin Yüz Köprüsü isimli. E, bu köprülerin ekseriyeti İstanbul çevresindedir. Çünkü bu kadar büyük bir kent olunca İstanbul'a doğru yolların üzerindeki bütün o engelleri aşacak köprüler tasarlanmıştır. Aslında bu köprülerin her biri ee, doğal yol üzerinde insanların geçişini engelleyen bir takım e, güçlü doğal engelleri hatırlatır gösterir bize ve insanlığın o engelle mücadelesini doğayla mücadelesini çok keyifli gösteriyor gibi. Mesela küçük o büyük çekmece köprüsü belki Türkiye'de görebileceğiniz en muhteşem köprülerden biridir. O kadar geniş bir alanda ister istemez yan yana birkaç tane köprüyü inşa etmiştir Sinan. ve e, Hakikaten müthiş bir manzara sunar ama maalesef biz onun etrafında e, pek sevimli olmayan bir yapılaşma gerçekleştirince özellikle Süniyet'te köprü o eski ihtişamlı görüntüsünü kaybetmiş. Ama yine de bunun üzerine gidenler hep etkilenir Büyükçekmece Köprüsü'nden. Yakup'a ve onun gibi birçok köprü İstanbul'a doğru yaklaştıkça özellikle Trakya içlerinde çok sayıda var. Bunlar e, tabii zor ama bazıları hala karayollarına ait. Bazıları da fonksiyonunu kaybetmiş durumda. İşte o bir kavşağın ortasında evet. kalınca gene kısmen şanslı. Hani ya o orada bir tür bir heykeli dönüşmüş yok. aslında. Bir tür karayolları bir şey. heykeli gibi bir şey olmuş böyle e, tamamen. Ama mağsul işte, <gülüyor> ve gariban bir hali de var ya. Maalesef. Yani keşke bunları. Hani yeniden kullanmak için kültür varlıklarını korumak açısından bir şeyler hayal etmek gerekiyor. Yani köprülerimizi nasıl kullanmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz, tartışmalıyız. Bir kısmında çok mutluyum hala yaşıyor. Düşünsenize bir Roma ya da Bizans köprüsü, Osmanlı köprüsü, Selçuklu <gülüyor> köprüsü hala kullanılıyor. Bu o kadar muhteşem ki yani e, ihtiyacı hala karşılıyor. İstanbul'da var mı böyle hala kullandığımız köprüler var? Biz Bizans yok. Köprüsü, artık Osmanlı kökü. Artık kalmadı Şehirde ama yakın zamana kadar kullanıyorduk bunları Anadolu'da başka kentlerde yok. pek çok var tabii ki böyle. Peki bir yani de işte. Kağıthane Deresi üzerine Kağıthane Deresi üzerine yapılmış köprüler var. onlara da 19. yüzyıl mesilelerini gösteren ya da da fotoğraflarda rastlıyoruz. Bunlar da yok olup gitmiş galiba. Bu köprülerden bahseder misiniz? Korumak Onlar ahşap olurdu. köprüler inmiş maalesef. O köprülerimiz ahşap. Onları hiçbir zaman hani çok uzun kalıcı köprüler gibi düşünmemişler. Ama İstanbul'un etrafındaki küçük derelerde, Boğaz köylerinde filan da vardır. Bazı küçük taş kemerli köprüler varmış. Kasımpaşa'da mesela Kasımpaşa Deresi'nin bir kemerli köprüsü var imiş. Üsküdar'daki köprüler Öksügüdar'ın o derelerinin üzerinde küçük tek kemer gözlü böyle köprülerin hazırlandığını biliyoruz. Bazılarının fotoğrafları vardır. O açıdan çok ilginç ama ahşap olanlar yok oldu. Ve bu eski küçük dereleri de ıslah ettiğimiz için ortadan kalktı. Kuzguncu'nun ortasından da böyle bir dere geçer imiş. Onu biliyorsunuz İSKİ bugün hala kullandığı bir şey yapılmış Osmanlı Devleti'nin sonunda. Üzerine bir Derenin üzerini bir tonozla kapamışlar. Islah etmişler deriyi altta atmaya devam ediyor. Otonozun evet. içerisinde galiba bir köprü de var. Hani ama köprüyü üstten hiç görmüyorsunuz. Tonozu da görmüyorsunuz. Ama modern yolun altında Kuzguncuk'taki e, caddenin altında bir Osmanlı tonozu, tuğla tonozu hala duruyor. Ya ee, o o da, da bir şeydi. <gülüyor> yani bir gün e, şehrimizin kıymetinin farkına varırsak bu güzelliklerin ama düşünsenize böyle Kasımpaşa'da, Kuzguncuk'ta, Boğaz kıyılarındaki köylerde dereler e, denize doğru akıyordu ve bunların üzerinde zarif köprüler vardı. Bazıları taş, bazıları hmm. ahşap gibi. Keşke bu birazcık yaşasaydı sanki hoş olurdu ama hmm. maalesef e, o küçük çok küçük geliyor gözümüze. Onlara pek önem vermemişiz. Son olarak o zaman programın süresi tamamlanmadan önce aslında biraz önce söylediklerimize bağlı bir soruyla bitirelim. Şimdi İstanbul'da köprü denildiğinde tabii artık Boğaz içi köprüleri akla geliyor köprü hı hı. denilince ya da Haliç'e yapılan köprüler. Gerçi onların bir kısmı 19. yüzyıl ortalarından kalma ama en azından e, şimdi de bir demiryolu köprüsü var metroyla birleşik. Çok tartışıldı mimarisi. E, tabii her yapılan köprü özellikle Boğaz içine Şehrin nüfusunu ve insan yoğunluğunu artıran da bir unsur haline e, gelmiş. E, tabii bu köprülerin değil tabii siyasetçilerin tercihlerinden kaynaklanan bir şey. E, benim sorumsa şöyle son olarak köprüler artık bir mimari değer olma özelliklerini yitirdi mi sizce? Son sorumuz da bu olsun. Aslında yitirmedi. Dünyanın birçok yerinde hala e, aslında keşke e, siyasilerimizi bu konuda motive edebilsek yani eyvallah illa bir köprü yapmak istemelerini anlıyorum. Çünkü çok gövde gösterisidir köprü. Bunu sergilemek için iyi bir fırsattır ama dünyada çok güzel köprüler var şimdi yani hakikaten hala da yapılıyor. Çok köprü mimarı olan isimler var bunu da unutmamak lazım. Hani çok büyük mimarlar var. Bunlar... E, Keyifle izleniyor modern köprülerde mühendislik ve şey açısında özgün tasarımlar yapılabiliyor. Bizim kentimiz hakikaten çok özel bir kenttir. Hemen hatırlatayım Haliç üzerine ilk köprüyü hayal edenler Rönesans'ın büyük ustalarıydı. Yani Leonardo'nun ve Michelangelo'nun Haliç üzerinde köprüler hayal ettiğini hatta Leonardo'nun bir köprü çizdiğini biliyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Osmanlılar bir köp Halice bir köprü yapmayı düşünmemişler. Son devirde Boğaz'a Halice bir şeyler hayal edilmiş. Haliç'te yapılan köprü e, birkaç yer değiştirmiş. Bugünkü Unkapanı ve Galata köprüleri eski köprülerimizdir. Eski güzergahlar üzerindeki yeni köprülerdir. Ama maalesef mesela onlar çok hoştur. Süliyette yer edilmezler, etmezler. Ama sonradan yaptığımız Haliç köprüleri maalesef e, bir tanesi çevre yolu köprüsü şeyin otobanın üzerinden geçtiği Eyüp'le İstanbul'u birbirinden ayırır bu köprü. Çok üzülürdüm ben ona eskiden beri aman Allah'ım derdim gençliğimde bundan daha çirkin bir köprü olabilir mi diye. Ama büyük konuşmamak lazımmış. O köprüyü genişletmek gerekti. Yanına iki tane daha yol yaptılar. Allah'ım dünyada benzeri görülmemiş muhteşem bir manzaranın önünde çok çirkin bir köprü oldu. Mühendislik açısından ilginç olabilir ama maalesef tasarım açısından bana çok ilginç gelmiyor İstanbul köprüleri. Haliç üzerindekiler de böyle yeni köprü de e, bu metronun geçtiği köprü de hani çok tartışıldı. Ama beni en çok üzen hani onu büyük ustalarla birlikte tartışmak hani bir köprü hayal etmek e, ve bambaşka çok özel bir şey konumlandırmak oraya mümkün olabilirdi belki ama öyle bir şey olmadı hani. Evet, mühendislik açısından başarılı, İstanbul Boğazı üzerindeki köprülerde asma köprü olarak, mühendislik açısından etkileyici, ama e, estetik açıdan hani böyle dünyanın muhteşem sayılı köprülerinden diyemiyoruz, gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz, süremiz bitti, o yüzden e, kapatacağım programı müsaade ederseniz Hayır Bey. E, Eyvallah. Efendim yani gerçekten çok ilginç bir konu. Çok güzel bilgiler aldık. Hayri Fehmi Yılmaz'la İstanbul'un kayıp köprüleri ve kayıp olmayan köprülerini en son da onları konuştuk. Konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun Hayri Fehmi Yılmaz. Bizi dinleyenlere de teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.